İkbalin gelin olacağını düşündükçe bir vakitler onu beyaz uzun etekli moda gazetelerinin mülevven ilavelerinde görerek imrendiği şeylere benzer bir esvap içinde beyaz ipek duvağı yanlarına dökülmüş başı mücevherlerin altında biraz eğilmiş olarak görürdü. Sonra saçları püskürmüş, yağız Macar atlısı zarif parlak bir araba ona alıp götürüyor, daha sonra güzide tualetlerle zihayat bir çiçek deryası gibi Dalgalı geniş bir mermer sofanın ortasında o çiçek deryasının perisi köpüklerden teşekkül etmiş bir melike gibi ikbal. Şarkalıları döşenmiş çifte bir merdiven, salonlar, avizeler, levhalar, kadifeler, atlaslar. Demek bunlar hepsi yalan, hayalinin kendisine bahşettiği bütün bu tantana, kendisini mest eden o müdebtep rüya, demek bütün bu şeyler boştu. İkbal şimdi o sopasıyla kapısının önünde bekçi duran, sokağında alacalı, yaygaralı çocuklar kaynaşan küçücük evde, rastlıklı, kınalı, ladenli komşu hanımlar arasında damat beyi, matbaa müdürü Tevfik Efendizade Vehbi Bey'i bekliyordu. Kaçtın. Ahmet Cemil rüyaların şu sefil hakikatinden tam 1 hafta kaçtı. O 1 hafta zarfında eniştesini hiç görmemişti. Ya ertir akşam yemekte birleştiler. Ahmet Cemil hayret etti. O henüz ağır bir külfet yükü altında ezilirken, yüzüne bakamayarak gözlerini indiren İkbal'e bir kelime tevcihine cesaret edemezken, damat bey herkeste teklifsiz oyu vermişti. Batman sehline o faki efektifler bile yapıyordu. Ahmet Cemil bu akşam kendisine ezen azap altından hiçbir zaman kurtulamayacağını, sofrada bir vakitler yalnız kendisinin olan şu evin her köşesinde şimdi yabancılıktan asla çıkamayacağını anladı. 1 dakika içinde bütün manevi varlığından bir soğuk rüzgar geçti. Şimdi bu evden adeta üşüyordu. O akşam uzafta bir can attı. Gazeteye bir ilan sakıştırdı. Haftasının diğer 4 akşamını da evden uzak geçirmek için ders buldu. Hoca Paşa da demiryolu memurlarından iki Alman'a Türkçe öğretmeye başladı. Artık bütün gecelerini evden uzak geçiriyor. Hatta Hoca Paşa'da ders olduğu zamanlar akşam yemeğini matbaada kısaca tedarik ederek bir vakitler hayat sevgisinin yegâne menbaı olan aile sofrasında bulunmuyor. Düğünden sonra Ahmet Cemil annesi hemen hiç yalnız bulunmamışlardı. 2 ay kadar bir zaman geçmişti. Bir gün Sabiha Hanım Sabahli'nin odasına girdi. O henüz tembellik ediyor, yatağında mahsus gecikiyordu. Annesi yatağın kenarına oturdu. "Niçin kalkmadın oğlum?" dedi. Sonra cevabını beklemeden biraz eğilerek ilave etti. "Sana bir şey söyleyecektim. Hiç yalnız bulamıyorum ki. Dün Seher İkbal'in odasında yalnızca ağladığını görmüş." Ahmet Cemil hayretle annesinin yüzüne baktı. Niçin? Bilmiyorum. Zaten kız gelin olalıdan beri neşesiz. Dün ağlayışı büsbütün zihnime dokundu. Acaba kocasının biraz içkisi olduğundan mı? Vehbi Bey'in akşamcılığı vardı. On beş gün kadar yenilikten ihtiraz ederek itiyadını icra edememişken nihayet bir akşam eve bir şişe fertek rakısıyla gelmişti. Ahmet Cemil'e bundan hiç bahsolunmamıştı. Fakat o birkaç gün içinde bu itiyadı keşfetmiş, birkaç kadeh rakının şu saadet yuvasında bir musibet zehri hükmünü tutacağını anlamıştı. Bir gün annesinin ağzından bu meseleyi işitince yatağında doğruldu, ana oğul uzun uzun birbirlerine baktılar. İkisinin de bu nazar çarpışması arasında İkbal'in ağlayan hayali uçuyordu. İkisi de bu hayal için ağlamaya müeyyyaydılar. Birden şu 2 aylık gelinin annesinden, kardeşinden gizlediği gözyaşlarının içinde bir derdin saklandığına duymuşlardı. O vakit Ahmet Cemil yavaş yavaş annesini istintak etti. Eniştesinin nasıl bir adam olduğunu görüyordu. Fakat nasıl bir koca olduğunu anlayabilmek için Sabiha Hanım'ın fikrini istedi. Annesi Vehbi Bey'e atfedilecek bir kusur bulamıyordu. Evine devam ediyor, bir huysuzluğu yok. İkbal'e soğuk bir muamelesi de görülmemiş. İkbal'in ağlayışı biraz içki için ise Ahmet Cemil peki hissetmişti ki kardeşi mesut değildir. İzdivacından beri İkbal'in çehresinde dikkate çarpan bir hüzün rengi her türlü şikayet lisanından daha beliydi. Sabiha Hanım iki aydan beri birinci defa olarak yalnızca konuşmaya fırsat bulduğu oğluna başka bir bahis zemini daha hazırlamıştı. Masraf meselesi de sade senin üzerine kalıyor gibi bir şey Cemil dedi. Buna Ahmet Cemil dudaklarını bükerek cevap verdi. Ne miyeti var? Kazandığım yetişmiyor değil ki. Geçen gün İkbal'e aylık olmak üzere 10 meçdiye vermiş. Kız sabahleyin biraz gülerek, sıkılarak parayı bana vermek istedi. Reddettim, o ısrar etti. Nihayet onun olmak üzere saklamak için aldım. Fakat bu kadarla devam edecekse, Sabia Hanım sözünü bitirmedi, gözlerini oğlunun gözlerine dikti. Ahmet Cemil bu nazardan sıkıldı, gözlerini çevirdi, cevap vermedi. Hepsini her şeyden mahrum etmeye alışmamış mıydı? Onun için birkaç mecidiye tasarruf etmekte bir fayda mı var? Seni 2 kıravatla geçirmek, bir iskarbini 6 ay sürüklemek zaten öyle bir sefaletti ki onu adeta mütelezziz ederdi. Artık şu mahrumiyet hayatının acı lezzetinden bir hoş teessür bile duyar olmuştu. Matvera kaldığı akşamlar idarenin penceresi kenarına ilişip de Cadi'nin hüzün veren tenhalığından mest olarak biraz peynirle francalasını yedikçe kendisinde bir zavallılık bulur bunda mamum bir şiir bularak adeta şiir telezzüz ederdi. Bu sabah annesiyle şu muhavere kalbine sanki bir katre yakıcı zehir damlatmıştı. Orada bir şeyin yandığını, sanki bir noktayı kazıyarak kemirdiğini hissediyordu. Bu sabah İkbal'e tesadüf etmek emeliyle odasından geç çıktı. Geç kalkmak itiyadında olan eniştesini uyandırmaktan çekinerek merdivenleri yavaş yavaş indi. İkbal daha evvel kalkmıştı, aşağıda karşılaştılar. İzdivacından beri ona karşı Ahmet Cemil yarı siteme benzeyen bir tavır iddiazına lüzum görmüştü. İkbal'de de, de bir adirene karşı bir mücrim gibi gözlerini indirmek, yolundan silinmek, mümkün mertebe az fırsatlarla hitabına maruz olmak gibi bir ihtiras peydâ olmuştu. Bu sabah Ahmet Çemiş İkbal'e bir şey söylemek istiyormuşçasına baktı. İkbal bir aralık bu nazara mukâmet etmek istedi, sonra belki bir sadmeye tesadüf etmiş gibi nazarı titredi, gözlerini indirdi. Kardeşinin yalnız şu bakışı İkbal Bahtiyer değilsin, anlıyorum, demişti. Gözlerinin bu teessür ifadesini lisanıyla başka tarzda tercüme etmek istedi. İkbal artık seni hiç göremiyorum, hiç olmazsa bazı sabahlar odama uğrasan ne olur? Şu serzeniş, bu fassal bir kitap kadar manayı haizdi. Bu sade sözle İkbal'i, gözyaşlarını, sırlarını, kırılmış ümitlerinin matemini tutan, yeni gelinlere mahsus, bütün gizli elemlerini dökebileceği bir yere davet ediyordu demek istiyordu ki evet ne olur orada seninle beraber ağlayacak birisini bulurdun sen bahtiyar değil misin kardeşim bak senin bahtiyar olmadığını düşündükçe benim ta şurandan, cğerimin ta ortasından bir acı şeyin aktığını hissetmiyor musun o küçücük odada senin bütün gizlenmiş dertlerine istiva kifayet edecek kadar geniş bir yer bulurdun neden gizli ağlıyorsun madem ki senin ağlanacak şeyin var niçin beraber ağlamayalım Evet ne olur ara sıra kalbinin üzerinde bir sakil yük hissedip de onu atmaya muhtaç olduğun zamanlar odama uğrasan ne olur Bugün matbada Ahmet Cemil Racinin oğlu Nedime sahibin kibrit çöpüyle yazılmış gibi iri iri bozuk bozuk yazısını okutturup alıştırmakla meşgulken Ahmet Çevki efendi telaşla odanın kapısında göründü Cemil Bey Cemil Bey başını kaldırdı Gelsene Ahmet Cemil hayretle kalktı. Ahmet Şevki efendi odadan mümkün mertebe uzak olmak için onu mürettep haneye kadar sürükledi sonra durdu. Sana bir havadis var ama pek şaşırdıracak bir şey. Biraz kendini topla bakayım. Hah, topladın mı? İnsanı çıldırtacak bir şey. Şöyle yüzüme bak. Dinliyor musun? Tevfik efendi evlenmiş. Ahmet Cemil anlamadı. Hangi Tevfik efendi? Sizin kayınpeder yani eniştenin babası bizim müdür Tevfik efendi. Nasıl o öksürüklü Alil herif evlenmiş mi? Ahmet Şevki efendinin göbeği yerinden sahsıldı. Evet, o öksürüklü Alil herif 16 yaşında senin hemşire hanımdan daha küçük bir kızcağızla dün akşam güveye girmiş. Bugün de ikisi birden kahkahaya salı verdiler. Ahmet Cemil onun için telaş ediyormuş. Oğlunu bir an evvel başından savmaktan maksadı varmış, dedi. Sonra meselenin gülünç tarafındaki tesir zail olduktan sonra Ahmet Cemil bu hikayenin asıl mahiyetini duymak istedi. Tevfik Efendi gözün önüne getirdi. Mangalın başında külünü eşelerken gördü. Bir an onun hayatıyla yaşadı. Bir dakikalık bir zaman zarfında zihni bir efkar sahnı altında kaldı. Sonra bütün o mülahazaları tefsir edebilecek yalnız tek bir kelime bulabildi. Hayret dedi. Bu senenin kışı takatını tüketen bir sefalet devresi oldu. Yazın kolayca idare edebildiği derslerine kışın kifayet edemiyordu. Kendisinden ders alan Almanlardan ricâ ederek ders saatlerini mümkün mertebe tebdil etti. Soğukta geceleri matbaada geçirmek mümkün olamayacağından evine gidebilecek kadar erken bitirmek üzere akşam 5'ten sonra hemen derslerine başlardı. Fakat yine 7'den evvel kurtulmak mümkün olamazdı. O vakit henüz teçhhit edemediği paltosuna bürünerek mümkün olduğu kadar kalabalık sokaklardan geçmek için bahçe kapısına kadar gelir, oradan dönerek Fincancın er döküşüne kadar iner, çamurlu yokuşun bozuk kenar kaldırımlarından tırmanır, dökmecilerden kavrulur. Nihayet yorulmuş, ıslanmış, bunalmış, çamurlara bulanmış bir halde eve girer, çocuk gibi hüngür hüngür ağlamak isteyerek Üzerinden paltosunu, ayağından galoşlarını atar, aç olmakla beraber yemeğe iştaha bulmayarak yetmiş beş dirhemlik şişesinin ikinci defasını bitirip de yemek için sabırsızlanmaya başlayan eniştesinin içeriden ''Hele gelebildin'' nidasına gülmeye çalışarak sofraya otururdu. Eniştesiyle hemen yalnız şu sofrada buluşurlardı. Rehbi Bey'in müsahibesi boş bir divandan 150 dirhem'lik sekr buharı arasında ne doğabilirse ondan teşekkül ederdi. Ahmet Cemil'in tamamiyle cahili olduğu kahve hayatına müteallik hikayeler Dün sabah millet bahçesinde bilardo da kazandığı muvaffakiyet, yalnız kendisini eğlendirmek için söz söyleyenlere mahsus, kahkahalarla kesik fıkralar, ara sıra yemeğe müteallik itirazlar, bazen sehere karşı kaba latifeler. Bir vakitler Ahmet Cemil de bu sofrada latife ederdi. Fakat o zaman bir latife edildikçe sofranın etrafında handeler uçuşurdu. Şimdi Vehbi Bey'in bir latifesine mukabil Sabiha Hanım'ın simasından zorla kopmuş bir tebessümü, İkbal'in üzüntüden, zevcinin tuhaflıktan ziyade günüşlüğüne karşı hele canından mütevellit perişan nazarı, Seher'in her dakika ikide bir de bana ne iyileşiyorsun demeye, elindeki sahanı sofranın ortasına atıp kaçmaya meyyal duran dargın vaziyordu,